Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı ve bugün konuğumuz Avukat Haluk İnanıcı Avukat Haluk İnanıcı son yıllarda avukatlık hukuku, avukatlık konusunda en çok yazmış, düşünmüş, araştırmış, söylemiş arkadaşlarımızdan biri İstanbul Barosu'nun. E, disiplin kurulu başkanlığı yapmış. Dolayısıyla avukatların olumlu ve eksik yönlerini de objektif olarak gözlemleyebilmiş arkadaşlarımızdan biri. Ve tabii ki e, Açık Radyo'nun dikkatli izleyicilerinin çoğu Haluk İnanıcı'yla daha evvel yaptığımız programları biliyor. Bugün Haluk İnanıcı'yla e, adeta bir çınar olan e, ve yaşamı mücadelelerle geçmiş Avukat Alp Selek'le e, ilgili e, konuşacağız. Çünkü e, Haluk İnancı arkadaşımızın hukuk politik e, kanalında kendisiyle yaptıkları çok e, ayrıntılı bir söyleşi var. E, ama e, onunla ilgili başlıkları bugün e, zamanın yettiği el verdiği ölçüde e, sohbet edip konuşacağız. Bundan evvel e, Hayatı mücadelelerle geçmiş e, avukat Alp Selek ile ilgili e, konuşmadan evvel avukatlara son zamanlarda yapılan e, polis e, işkencesi diyeceğim özet olarak ve müdahalesi ve avukatların e, yaptıkları avukatlık faaliyetini engellemeye yönelik davranışları konusunda bir iki örnekte vermek istiyorum. E, Haluk'cum e, ben isterseniz e, üç başlıkta bu konuyu e, aktarmak istiyorum öncelikle. Çünkü o zaman Alp abi'nin yaşamıyla ilgili sizin aktardıklarınızın ne kadar önemli olduğunu ve Alp abi'nin yaşadığı Birçok e, sıkıntıyı e, bugün de avukatların ve insanların yaşadığını göreceğiz. Şimdi 8 Temmuz'da e, Cumartesi anneleri Anayasa Mahkemesi'nin bu yapılan anma veyahut da altında kaybolan insanlarla ilgili e, kamuoyuna devletin yetkililerine meramını iletmeye ilişkin barışçıl oturma eylemleri konusunda bir kararı var ve bunun e, ifade özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün bir parçası olan eylem olduğu konusunda buna rağmen e, İstanbul Valiliği e, Emniyet Müdürlüğü ve devlet bunu engellenmeye çalışıyor. Yani ülkenin hakların ve özgürlüklerin nasıl kullanılacağı veya kullanılan hak ve özgürlüklerin herhangi bir suç teşkil edip etmeyeceği kamu görevlilerinin ki başta polis ve de jandarma olmak üzere onların bu özgürlüklerin kullanılmasına müdahalesinin Hukuka aykırıp olup olmadığı konusunda karar verecek en önemli mercilerden yargı mercilerinden biri e, Cumartesi Tesi anneleriyle ilgili e, Anayasa Mahkemesinin e, bunun e, bir özgürlük bir hak olduğuna ilişkin kararı ve buna yönelik ihlal kararı var. E, şimdi 8 Temmuz'da da e, aileler yine e, Gaz bu e, göz altında kaybolan yakınlarının kamuoyuna e, yeniden hatırlatılması, devlet yetkililerin bunları e, bulmaları, sorumluların cezalandırılmasına ilişkin barışçıl eylemlerine yine polis müdahale etti Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen ve onların, Avukatı olan Avukat Murat Çelik arkadaşımız ki bir zamanlar İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesiydi. Yakinen tanıdığımız bir arkadaş. Onun e, gözaltına alınma eyleminin e, hukuka uygun olmadığını, onların anayasal ve yasal haklarını kullandığına ilişkin açıklamalarına e, kelepçe takarak Murat Çelik'i engellemek istemeleri üzerine bu kelepçe takmanın da e, uygun olmadığını söylemesi üzerine bu sefer, bu sefer zorla ve adeta saldırarak 12-13 polis memurunun ters kelipçeyle gözaltına alınma eylemleri var ve tabi bu arada yine orada bulunan İhale Genel Başkanı Avukat Eren Keskin ve İhale Yöneticilerinden eski milletvekili Avukat Oya Ersoy da gözaltına alındı. Ters kelipçeyle e, emniyete götürülen bu insanlarda e, işte önce e, Haseki. Ee, Devlet Hastanesi'nde bir e, tıbbi muayene yapıldı ve bu muayene sırasında zaten çok açık bir şekilde Murat e, Çelik arkadaşımızın gözünde nasıl bir darbeyle olduysa çok büyük bir e, çökme, morarma meydana gelmiş ama arkasından da e, İstanbul ilinin e, Avrupa'ya ve Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü binasından etrafta Çapa Tıp Fakültesi, Cerahpaşa Tıp Fakültesi ve birçok devlet hastanesi bulunmasına rağmen 17'de alınıp Anadolu yakasında Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve orada sıcakta kapalı alanda Murat Çelik özellikle bekletildi ve diğer insanlar 18'de yaklaşık 18.30'da bırakılmalarına rağmen Murat Çelik işkence e, muamelesi yapılarak saat 21'de doktor e, kontrolüne çıkarıldı e, Ümraniye Devlet Hastanesi'nde ve 21'de bırakıldı. Şimdi bu Avukatın e, özgürlük e, haklarını e, veya e, özgürlüklerini kullanan insanların özellikle de anayasa mahkemesi kararına rağmen özgürlüklerini kullanan insanların gözaltına alınmamaları gerektiği konusundaki bir avukat yardımı üzerine avukata yapılmış bir muamele bu. Arkasından tabii... E, 12 avukat kurumu tarafından bir şikayet dilekçesi verildi İstanbul Cumhuriyet Savcılığına. Ve bu şikayetin içinde işkence, darp, görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar var. Bunu belki de hukuk güvenliği programında... Avukatların hak ve özgürlüklerin kullanılmasına ilişkin işlevleriyle ilgili başka bir programda yeniden konuşacağız. Şimdi e, bununla ilgili basın açıklaması da yapıldı. Suç duyurusu da yapıldı. Hemen e, geçtiğimiz hafta 22 Temmuz'da 16 Baro Başkanı Murat Çelik'le ilgili bu uygulamadan sonra İstanbul Barosu'nda e, toplandılar. Ve sonra e, Cumartesi annelerinin bu anayasal haklarını kullanmak için Galatasaray'a gitmek e, konusundaki e, kararları sonrası adeta sokak İstanbul Barosu'nun önü büyük bir polis ordusuyla çevrildi. Ve bunların hiçbir şekilde buradan çıkmalarına izin verilmeyeceğine kendilerine duyuruldu. Ve bu çevirme ve bu engelleme yani avukatlara hukukun, yargının kurucu unsuru olan avukatların savunma örgütü başkanlarına yapılan bu uygulama adeta karşılarında silahlı bir güç karşılarında saldırgan bir güç varmışçasına yapılan bir müdahaleydi. Sonunda 16 baro başkanı ki bu 16 barodan 13 baro başkanı ve 3 de katılamayanlar için baro başkan yardımcıları vardı bu görüşmelerde. iki sözcü tayin edildi. İzmir ve Diyarbakır baro başkanları 22 Temmuz saat 11.30'da sokaktan çıkarılmadılar. Daha sonra e, aileler e, yine Galatasaray'dan kelepçelerle gözaltına alındılar. Daha sonra Baro Başkanları İnsan Hakları Derneği'nde bir toplantı yaptı. Bu toplantıyla ilgili bir e, değerlendirme sonrası kutlu e, Beyoğlu ilçesindeki e, basın açıklamasına dair yasaklamaları e, bulunduğunu öğrendiklerinden bu kez Vatan Caddesi'nde Fatih Kaymakamlığı'nın bölge sınırları içerisinde bu basın açıklamasını yapmak istediler. Ve bu basın açıklaması da orada yine aynı şekilde adeta bir polis ordusuyla engellendi. Şimdi bütün bunlardan sonra 20 Temmuz 2023'te daha evvel Suruç ilçesinde Işıt'ın düzenlediği ve 33 gencin öldüğü iltihar saldırısını anma ve yine bunu kamuoyuna hatırlatmaya ilişkin anma günü öncesi 45 kişi buna ilişkin bildiri dağıtan 45 kişi gözaltına alındı gözaltında şiddet ve baskı uygulandı bu kişilere ama sırasında da yine protestoya müdahale edilip 154 kişi gözaltına alındı ve aşırı güç kullanıldı. Polisin, avukatların müvekillerine erişimi engellendi. Avukatlara sözlü ve fiziksel şiddet uygulandı. Bununla ilgili İnsan Hakları e, İzleme Örgütü'nün ve özellikle de İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü'nün e, bir açıklaması oldu. Avukatlara yönelik davranışların derhal ve kapsamlı bir şekilde soruşturulması, barışçıl gösterilere, ...ve gözaltına alınanların kötü muamele görmeden müdafilerine erişim haklarının sağlanmasıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Bugün açıklama yapılan bu açıklama. Ee, bunları e, söylemek ihtiyacı duydum ve şimdi bunların yüzlercesini yıllar önceden yaşayan Alp Selek'le ilgili... E, Hukuk Politiğ'in ve de Avukat Haluk İnanıcı'nın e, yaptıkları röportajı da konuşacağız. Evet Haluk'cum tekrar hoş geldin. Hoş bulduk bari. E, senin bu e, özellikle Avukat e, Murat Çelik'le ilgili e, kendisini de yakinen tanıdığın için söylemek istediğin bir şey var mı? Sen özetledin aslında ama bir iki cümleyle bu olayın neden olduğunu, yani neden böyle olaylarla karşılaştığımızı anlamamız açısından bir iki cümle söylemek, ifade etmek istiyorum. Şimdi bir kere önce eylemi tanımlayalım. Barışçıl bir eylem, cumartesi annelerinin bir tek talepleri var. O taleplerde çocuklarının başına geleni, ve veya yakınlarının diğer yakınlarının. Şimdi bunun barışçıl olduğu konusunda bir tereddüt, bir tartışma yok. E, öylesine yok ki e, bir zamanlar 2010 muydu, 11. O dönemin başbakanı e, bugünkü cumhurbaşkanımızla e, kendiyle görüşmüştü. Hatta kamuoyu, e, kamuoyunda e, Berfo anayla simgeleşmişti, söz verilmişti bu akıbetlerin ortaya çıkarılması konusunda e, bu nedenle Cumartesi sahnelerinin yaptığı eylemin barışçıl olduğu konusunda bir terbi, bir tartışma yok. Ama buna rağmen bir takım engellemeler var. E, şimdi bu engellemeler e, sadece Anayasa Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne e, aykırı değil. E, Anayasanın kendisine de aykırı. Yani e, işte düşünceyi açıklama toplu gösteri hakkı izin almadan barışçıl eylemlerin, barışçıl açıklamaların, basın açıklamalarının artık e, gelişmiş demokrasilerde oturmuş, biz de anayasayla da güvence altına alınmış, en az üç madde e, de güvence altına alınmış çeşitli boyutları itibariyle bir haktan barışçıl eylem, barışçıl düşünce açıklaması, barışçıl basın açıklamasından bahsediyoruz. Şimdi bu eyleme müdahaleyi bu nedenle, ee, hukuka aykırılıktan öte yani ukaykır aykırı olduğu konusunda bir, tar bir tartışma yok aslında hukuki tartışma ee, neden olduğu konusunu düşünmemiz gerekiyor yani toplumun nereye savrulduğunu nereye evrildiğini olumsuz anlamda düşünmemiz açısından şimdi ee, özür dilerim. Yani bir kere daha elbette hakikaten e, dikkatli e, açık radyo dinleyicileri, izleyicileri de biliyor ki hem anayasamız açısından hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından Anayasa Mahkemesi'nin iştahatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları çerçevesinde İfade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri herhangi bir izin almadan, izin için başvuru yapmadan silahsız ve saldırısız olmak kaydıyla, barışıl olmak kaydıyla e, temel haklardan, temel özgürlüklerdendir ve bu engellenemez. Hatta e, Hatta eğer bir müdahale ihtiyacı ortaya çıkmışsa ee, yani gösteri barışçıl nitelikten çıktığı iddia gösterinin çıktığı iddia ediliyor ise e, bunu ilgili e, soruşturmayı yapan savcılığın ispat etmesi, delillendirmesi gerekiyor. Yani e, bir eylem, e, bir e, barışçıl açıklama, barışçıl gösteriye müdahale ancak onun barışçıl nitelikten çıkması gerekiyor. Çıktığına ilişkin ciddi, öne silahlı bir e, gösteriye dönüştüğü andan itibaren söz konusu olabilir. Bunun dışında cumartesanelerinde oturup e, e, o yanmış yüreklerin yıllardır kavuşamadıkları, akıbetini öğrenemedikleri çocuklarıyla ilgili bilgi almak, onları e, yani e, ölü edenlerini e, yerini bulmak, gömme hakkı vesaire bu hakları kullanması için yapılmış barışçıl bir eylem. Dolayısıyla burada ispat yükümlülüğü açısından da sorun var ama ispat etmek gibi bir e, sorumluluk altında olmadığını gösteriyor e, zabu kuvvetleri. E, tabii burada e, Murat'ın durumuna e, avukat Murat Çelik'in durumunu öz olarak değinmek gerekiyor. Avukat Murat Çelik yani avukat <gülüyor> şimdi e, orada avukat olarak bulunuyor e, ve e, Cuma sanilerinin avukatı. Dolayısıyla da orada avukatlık niteliği itibariyle bulunduğuna ilişkin bir tartışma yok olamaz. Yani bunu tartışmak e, yani anlamsız olur. E, şimdi bir avukat, bir e, e, diyelim ki orası suç mahalli, yani emniyetin gözünde orada bulunuyorsa müvekkillerine hukuki yardım yapmak, e, yapılan hareketin müdahalenin haksız, haksız olduğunu, hatta e, yapılan müdahaleyle suç işlendiğini e, ifade etmek, memlekkenlerini koruma hakkı avukatın üstelik görevi, sadece hakkı. görevi, evet, görevi. üstelik görevi sorumluluğu yani bir suç işlemiş olur avukat olarak yapmazsa. Şimdi e, peki e, yani meslektaşımızla yapılan e, davranışlar ne? E, önce susturmaya çalışmak, yani avukatlık görevini yapmasını engellemek, arkadan video kameralarda da açıkça görüldüğü üzere zorla içeriye sokulmaya çalışmak, ters kelepçe takmak sonra, sonra karşılaştığımız videoda gözünün altının şiştiği ciddi bir darbaldığını gösteriyor zabıta kuvvetlerinden. Şimdi bırakalım bunları önce başına gelelim. Avukatlık Kanunu 58. maddesi uyarınca bir avukat hakkında görevini ifa ederken Adalet Bakanlığı'ndan izin almadan savcı bile e, bir işlem yapamaz. Çağıramaz yani. O soru, ifadesini almaya çağıramaz bile. Şimdi savcının ifadesini almaya bile çağıramayacağı bir avukatı bir takım muamelelere maruz bırakıyorsunuz. Önce zabıta kuvvetlerinin bir suç işlediğini ifade etmek açısından söylüyorum. Şimdi ikinci konu yani e, izin alınma olayını kenara koyalım. Şimdi e, hem avukat olarak hem de bir insan olarak, e, şimdi ters kelepçe, e, insan haysiyetine bağdaşmayan bir davranış. Darbe... Murat, Murat Çelik'in burada söylediği en önemli şey, aktif e, e, olarak söylediği şey, takılmanın, bu şekilde kelepçe takılmanın şartlarının bulunmadığını ifade etmesi. Tabii. Yani bunu da zaten söylemek zorunda yani. E, aynen. Şimdi e, e, insan hayseten bağdaşmayan bir ceza verilmiş oluyor peşinen. Üstelik ceza da diyemeyiz hukuka uygun değil. Yani e, dayak atmak bir avukata, zorla içeri sokmak. Dolayısıyla e, insan e, haysiyetiyle bağdaşmayan bir suç fiiliyle karşı karşıyayız burada. E, şimdi e, ikinci konu senin anlattığın. İşte doktor muayenesi için oradan oraya sıcak altında götürülmesi vesaire, e, usulü işlemlerin işkenceye dönüştürülmesi, yine insan hazretiyle bağdaşmayan davranışlara dönüştürülmesi anlamına geliyor, hukuki anlamda. E, hani bir zamanlar 12 Eylül döneminde e, e, cezaevlerinde, emniyette İstiklal Marşı'nı okuturlardı zorla. E, on kıtasını bilmeyenleri döverlerdi falan. Aklıma o geldi. Yani usulü işlem yapıyoruz ya da bir hak kullanıyoruz adı altında, muhatabınıza işkence ediyorsunuz. Şimdi bunlar tabii bir hukuk toplumunda, bir hukuk devletinde olmayacak şeyler. Onun için Murat Çelik arkadaşımıza, meslektaşımıza geçmiş olsun diyoruz buradan bir daha. Kendisine karşı yapılan davranış doğrudan suç fiilidir, görevinin yapmasının engellenmesidir. Evet, 58. maddeye işaret ettiniz. E, çünkü e, ağır cezalık bir suçüstü hali olmadığı sürece ki burada en fazla toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılık diyebilirler ki böyle bir şeyin e, de unsurları olmadığı kanaatindeyim çok açık bir şekilde. Bunun dışında avukatla ilgili herhangi bir soruşturma Dolayısıyla soruşturmanın içerisinde bulunan e, yakalama, arama, gözaltına alma gibi e, muhakeme işlemlerinin, muamelelerinin e, savcı tarafından bile yapılması mümkün değildir. Kimliği belirli olan Murat Çelik'in e, hiçbir şekilde Adalet Bakanlığından izin alınmaksızın böyle bir gözaltı işleminin yapılmasına e, yasal olarak e, e, polis vazife ve selahiyatları kanununa göre ceza muhakemeleri usulü kanununa göre olanak bulunmadığı inancındayız. Ve sonraki e, 22 Temmuz'da 16 baro, bakın baro başkanlarının Türkiye'de yargının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcisi baro başkanlarının adeta avluka altına alınarak bulundukları yerden kıpırdatılmamaları hareket ettirilmemeleri de tamamiyle suç oluşturan bir şey. Şimdi bunları niçin anlatıyoruz? Bunları şunun için anlatıyoruz. Bu ülke acaba hukukun işlediği bir ülke mi olacak? Yoksa hukukun her gün Efendim e, valinin, efendim e, şu bölge kaymakamının, efendim şu emniyet müdürünün, şu jandarma e, komutanının alay komutanının emri var. Bunları yapamazsınız, bu özgürlüklerinizi kullanamazsınız. Sizin buradan hareket etmenize izin vermiyorum şeklindeki fiili uygulamalarla tehlikeli bir sürece mi gidecek? Biz Umuyoruz ve istiyoruz ki bu uygulamalar durdurulsun, bu uygulamalara son verilsin ve bu ülkenin demokratik bir toplum, huzur içinde yaşayan bir toplum olabilmesi için hukukun hem ulusal hem de evrensel bu kuralları hayata geçsin. Tıpkı yargıçlar gibi, tıpkı savcılar gibi avukatlar ve avukatların faaliyeti de Yargının temel faaliyetleridir. Eğer siz avukatların e, hakları olan hatta avukatların sorumluluğu olan görevleri olan bir takım faaliyetleri engellerseniz orada e, iddia savunma sonuçta yargı dediğimiz e, yargının kestiği parmak acıma sonucuna e, gönlümüzün razı olabileceği bir uygulamadan bir sonuçtan bahsetme imkanı olmaz şimdi sevgili Haluk e, sanıyorum bu bölümde e, bu, bu ciddi ve güncel konuyu konuşurken e, Alp abiye zaman kalmadı o zaman e, e, bir ara verelim ve sonra aranın hemen başında Feyha e, Avukat Feyha arkadaşımızla bu ee, Akbelen köyündeki uygulama konusunda e, bir bilgi alalım ve sonra Alp abiye geçelim. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı. Ee, i̇lk bölümde e, avukatlara yönelik e, polisin müdahalesini ve de işkencesini, kötü muamelesini avukatların e, hak arama, anayasal hak arama özgürlüğünün ve sanık hakları ile ilgili sorumluluklarının engellemesine ilişkin uygulamaları bu uygulamalar sonrası İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün e, Avrupa ve Asya Direktörü'nün e, açıklamalarını e, söyledik. E, Avukat Alp ilgili konuşacağız ama çok sıcak bir gündem maddesi var bunun için. Yani e, Muğla'nın Milas ilçesinin Akbelen e, köyünde e, orman e, ağaçlarının kesilmesi ve kömür madeninin işletilmesiyle ilgili e, dün e, Muğla eski İstanbul barosu şimdi Muğla barosu avukatlarından avukat FH karşısız arkadaşımız oradaydı oradaki tabloyla ilgili bir değerlendirmesini alalım. Ondan sonra da Alpserek'le ilgili görüşmemize geçelim. E, Feyac'ım hoş geldiniz. Hoş gel, hoş buldum Bayra abi. Evet dün siz oradaydınız e, ve yanınızda hatta sanıyorum e, İzmir Baro Başkanı Muğla Baro Başkanı ve e, Bodrum Belediye Başkanı vardı. E, bu evet. ormanla ilgili e, işte halkın, köylülerin kendi yaşamlarını doğrudan ilgilendiren bu ağaç kesme, ormanı tahrip etme, kömür madeni çıkarmak için yaptıkları uygulama konusunda yaşadıklarınızı bize bir beş dakika lütfen ee, tabii, anlatırsanız seviniriz. Tabii tabii. Ee, tabii mücadele e, çok uzun zamandır oradaki Akbelen köylülerinin mücadelesi çok uzun zamandır sürüyor. Özellikle son 3 e, yıldır bayağı topluma da mal oldu. Çok ciddi bir Akbelenin girişinde kamp alanı kuruldu. E, bu arada hukuki süreç zaten gönüllü arkadaşlarımızla Avukat Arif Ali Cangı ve İsmail Hakkata e, süreçleri yönetiyorlar. Bir süredir durmuştu. Yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Daha sonra yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. Onunla ilgili itirazlar ve hukuki süreç devam ediyordu. Fakat işte kısa bir süre önceydi birdenbire kesim ekipleri hiçbir yasal gerekçeleri olmadığı halde ormana girince tekrardan kamp alanı ve mücadele direniş yükseldi. E, bizler de e, Bodrum'dan dün e, yani, mümkün mertebe orada bulunmaya çalışıyoruz Yani e, birçok arkadaşımız. E, dün sabah değil, e, yola çıktık saat 9'dan. E, yaklaşık 3 e, otobüs olarak yola çıktık. Aslında 4 otobüs çıktık. Çıkarken e, belediye meydanından çıkmıştık. E, polis tarafından e, plakalar bildirilmiş. Yaklaşık e, tam torba kavşağını bilirsiniz yani e, yaklaşık 3-4 kilometre sonra inanılmaz bir e, trafik yani kaza olduğu önce zannedildi fakat daha sonra emniyetten öğrendik aradık nedir bu iş diye e, asayiş kontrolü dediler ama asayiş kontrolü sırf bizimle ilgiliydi. 4 e, otobüsün 3'ünün plakasını bildirmişler bir tanesini kaçırdılar o kalktı gitti Akbelene yani hiç kimse durdurulmadı sadece biz 3 aracı çektiler yaklaşık 1,5-2 saat e, ben orada e, yani şey sordum e, neden durdurdunuz bizi dedim yani makul bir şüphe mi var nedir ne değildir hiç bu konuda hiçbir şey söylenemiyor edilemiyor ben ister ararım ister aramam diyen e, şey şey ...kendinin yetkili olduğunu söyleyen sivil polisler. Orada bir buçuk saat bekledikten sonra... ...bu arada Bodrum Belediye Başkanı... ...başkan yardımcıları hepsi yanım. Yani bir aradayız. Oradan bir buçuk saat sonra yola çıktık. Yaklaşık bir iki kilometre sonra... ...bu sefer Bölge Trafik Müdürlüğü'nün orada... ...gene sadece ne bizi, bizim araçları durdurdular. Tabi bu arada takip... Plakası 3 üç aracı yani... Evet yani yaklaşık bir beş kilometre sonra tekrardan durdurdular. Bu sefer araçların bütün kontrolları yapıldı. Yani her şeyleri yapıldı. Bu arada tabii ilk kontrol noktasında yaklaşık biz bir elli kişiysek elli kişinin e, kimlikleri alındı. GBT'lerine bakılıyor, e, yok olmadı deniyor, tekrardan bakılıyor. Bu arada e, başkan, e, bizim belediye başkanımız Ahmet Başkan birçok kişiyi aradı hani ne oluyor ne yapıyorsunuz siz falan diye ama hiçbir şekilde bunun ne bir hukuki dayanağı var ne bir gerekçesi var yani hukuksuz bir şekilde neticede biz bir üçüncü kontrol noktasında köy yollarına girdik ana yoldan çıkıp ama tabi sivil araçlar bizi takip ediyordu biraz sonra son hızla yanımızdan köy yollarından bir jandarma arabası geçti üçüncü kontrolümüzü de yapıp bir yarım saatte orada bekledik Sonra e, köy yollarından devam ettik. Yani 60 kilometrelik yolu yaklaşık 3-3,5 saatin sonunda biz Akbelen'e varmıştık. E, yaklaşık bir, bir kilometre kala e, köy yollarının içinden Akbelen ana yoluna doğru dönerken orada da artık bir baktık tekrardan e, kontrol dediler. Orada biz otobüslerden indik kontrol montrol yok biz yürüyoruz dedik. Ve Akpelen'e gittik tabi Akpelen'in girişinde de şey yapılıyor bütün orada barikatlar kurulmuş yani orayı gördüğünüzde herhalde bir savaş alanına falan geldim diye düşünüyorsunuz barikatlar kurulmuş hem asker hem jandarma hem polis tomolar her şey orada. Ee, orada köylülerin yani da, evet. kendi dağlarındaki ormanı koruma isteklerine ilişkin sanki bir düşman işgali varmış gibi e, bir emniyet uygulaması ve e, daha evvel e, her türlü kontrolü yapılan insanlarla ilgili de bu böyle bir olağanüstü e, önlem görüntüsü aslında sonuç olarak açık ki burada. Hakikaten insanların oraya varıp köylülerin dertlerini dinleme, onların e, hak ve e, tarlalarıyla, ormanlarıyla, suyla, e, ağaçlarıyla ilgili hakları konusunda bilgi almak e, isteklerinin engellenmesi var. Açık bir engelleme bu. Bu açıkça engelleme. Bizler orada dayanışma için, destek için orada oluyoruz. Zaten çok ciddi bir mücadele veriliyor orada. E, dün mesela biz oraya vardıktan sonra e, bizim Muğla Barosu zaten bu dava konusunda da müdahildir daha sonra Aydın Barosu geldi İzmir Barosu geldi Baro başkanları geldi Baro Barodan bir sürü gönüllü avukat arkadaşlar da orada bulundular daha sonra hem yeşil soldan milletvekilleri geldi hem CHP'nin e, milletvekilleri geldi e, yani e, ben uygulama anlamında orada neler oluyor onu söyleyeyim e, bir kere e, zaten e, Kesim başlamış mı Feyhacım? Kesim başladı devam da ediyordu ve yaklaşık bir 2-3 günlük süreç kaldı kesimi bitirmeleri için. Ve kesimin e, sürmesi hani aslında onunla ilgili davayı takip eden arkadaşlar çok daha doğru bilgi verirler. Tamamıyla hukuksuz bir şekilde yapılıyor şu anda. Ve anayasaya göre e, devletin e, bu ormanları koruması gerekirken devlet kesim yapanları koruyor. Vatandaşa ve herkese, hepimize bu, bununla ilgili direnenlere e, işte copla, biber gazıyla, e, tazlikli sularla müdahale ediyor. Bu En son müdahale boyutu buna geldi son 3-4 gündür. Dün bundan hepimiz nasiplendik, evelsi günde nasiplenmiştik. Dün e, milletvekillerini e, şeylerle, e, ellerindeki büyük o, o ne barikat şeyleriyle iterek e, şiddet göstererek yani sosyal medyada bunların görüntüleri var hep o, o şekildeydi milletvekilleri girelim içeri bakalım diyorlar e, belediye başkanı da geldi e, fakat e, sokmuyorlar mesela daha sonra zannedersem zannedersem de değil pardon e, şey e, Cumhur Bey bizim Cumhur Uzun Bey avukattır o da eski Muğla Baro Başkanı şu anda milletvekili o, o alana girdi hatta sosyal medyasında da paylaştı. Ee, yani en son e, ormanın katledilebilecek, yok edilebilecek yerini de bir gidim e, linyit kömürü çıkarmak için e, yok ediyorlar. Yakındaki Yatağan santrali ki e, Türkiye'nin çevreyi en çok kirleten karbondioksit ve karbon monoksit salınımı yapan e, şeysi termik santrali değil mi? Yatağan değil oradaki. Kemerköy, Yeniköy onlar var. Doğru. En yakında tamam. da Kemerköy ve Yeniköy var. Evet. Doğru. evet, evet. Yani e, evet. Yenilen, e, enerji anlamındaki tartışma e, ya zaten girdiğiniz vakit olayın ne kadar sadece rantada ya da çok eski bir termik santralin sadece ne son rantlarını yapabilmek için, elde edebilmek için yapılan bir şey olduğu açıkça ortadadır. Yani aslında hukuki süreci de çok ilginç ilerliyor. Belki o konuda da bilmiyorum Arif'le ya da İsmail Hakkı arkadaşımızla da bir ara bir bağlantı yapar konuşursanız. Ama burada hani siz... Lafa söze girerken benden önce anladığım kadarıyla avukatlara yönelik e, ihlallerle ilgili konuşuldu. Ama e, hani e, sadece avukatlar değil, e, herkese karşı o kadar hukuksuz bir süreç yaşıyoruz ki dün e, çok rahatlıkla e, benim yüksek tecrübemle ben sizi durdurdum şüpheli görüp diyen bir... E, yetkili olduğunu söyleyen e, görevli var karşınızda. Bizler hukuk e, çerçevesinde mücadele verirken karşınızda e, hukukla hiçbir ilgisi olmayan bir devlet var. E, oradaki e, kamp alanında sürekli kalan ve e, gerçekten herhalde e, tarih yazan arkadaşlarımızın da inanılmaz baskı altındalar. İşte dediğim gibi son 4-5 gündür çok ağır e, biber gazıyla, tazdikli suyla, copla da bir e, müdahale söz konusu başladı. Dün sis bombası attılar ve o sis bombası bir yere çarptı ve ufak bir yangın çıkarıyordu. Bu kadar e, gözlerini nefret, e, hırs, hani ne diyeceğimi bilemiyorum ben. E, hukuksuzluk bürümüş diyorsunuz. Hukuksuzluk Tehacım. evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Tamam, tamam. Zamanımız biraz e, sınırlı. Ama bu konuyla ilgili hem sizinle hem de en azından Muğla Barosu Başkanı'yla bir başka programda buluşalım istiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Sağlıcakla kalın. Tamam. Evet Haluk'cum bize zaman kalmadı maalesef. Kaldığı kadar bari. Zaten e, genel bir bilgi vereceğiz. E, Alp ile ilgili Videoları anlatmayacağız tabii ki. Videolar e, YouTube'da, e, hukuk politik sitesinde e, dileyen dinleyici oradan ulaşabilir. Ama Kaç bölüm, an, oldu 8 bölüm oldu Halukcu? Sekiz bölüm oldu. Yani biz üç saate yakın kayıt yaptık. E, tabii daha sonra onun üzerinde uğraşıldı, edildi. Böyle e, dinleme sınırında yirmişer dakika civarında sekiz bölüm haline getirdik. E, Tabii, alp Abi için çok kısaca bir e, bu konuda bir bilgi verir misin? E, şimdi özellikle hukuka, avukatlara karşı yıldırma, e, hak arama faaliyetini etkisiz, etkisizleştirme çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde Alp Abi gibi bir eee e, çınarı diyelim. Ele insanın çınar evet. E, e, hayatının e, kendisi tarafından dile getirilmesi, bizim onun o canlı halini hala e, e, o, o aktif e, mücadele ruhunu çocukluğu halini kaybetmediğini görmek e, çok önemli böyle bir dönemde. Şimdi 1959 yılında avukat olan e, neredeyse 70 yıla yakın süredir avukatlık yapan bir avukattan bahsediyoruz. Neredeyse tarihi 64 yıl, işte 60 65 yıl, evet. 60 65 yıl. Yani şöyle diyebiliriz, çoğulcu demokrasinin işte biraz daha gündeme geldiği 60 bizim darbe sonrası Anayasal süreç, işte hak ve özgürlüklerin gelişmesi sürecine bizzatihi avukat olarak tanıklık etmiş bugüne kadar, hala avukatlık yapan bir meslektaşımız, bir abimiz. Sadece tanıklık etmemiş, içinde olmuş aynı zamanda diyebilir miyiz? Kesinlikle tanıklık etmiş, e, tamamlayayım o zaman. E, bu süreç içerisinde e, e, nerede ezilen, e, nerede kötülüğe maruz kalan, haksıza maruz kalan insanlar varsa, şimdi... E, imkanı ölçüsünde görevleri üstlendiği, e, yükümlülükler e, çerçevesinde, e, insanlık anlayışı, hukuk anlayışı çerçevesinde onlara yardım etmiş bir avukat alpserek e, hala dipleri, hala insan 93 yaşında, hala insan hakları ve hukuk hafızası e, capcanlı duruyor. E, ve tabii önemi e, bir önemi e, Kötülüğün egemen olmaya çalıştığı bir dünyada e, onun yüzünde e, iyiliğin güzel yüzünü görüyoruz. 93 yaşına kadar omurgasını e, eğip bükmemiş e, hala aynı konumda yani haktan hukuktan yana mücadelesini sürdürebilen mücadele alını terk etmemiş bir meslektaşımız abimiz. E, şimdi e, bir arkadaşımızın deyişiyle Atilla Bahçıvan onun için inadın ve ısrarın insanı demişti. Ee, benim yanında sadece yaptığım e, ki Alp abinin oraktan akrabası Haldun Bey bizim mesleğimizin timsalidir, bizim için örnektir demişti. Bana göre ise e, politika ve hukuk arasında sevginin köprüsü bir insandan bahsediyoruz. Çünkü o sevgi yanını, o gülümseyen e, tavrını, çocukluk halini hiç kaybetmemiş bir e, insandan bahsediyoruz. Sevgisiz yani, hukuk zaten olamaz veya hukukun temelinde sevgi ve vicdan olmalı zaten değil mi? Şimdi o bir tartışılabilir. Yani e, e, e, e, hukuk sonunda sevginin egemen olduğu paylaşmanın, insanlığın, insan haklarının ön planda olduğu bir toplumu öngörür. Tabii doğal olarak onun sonucunda sevgi olabilir ama hukuk öncelikle bir toplumda insanların beraber mutlu olarak yaşayacağı, yaşayabileceği bir yapıyı arzu eder ya da toplumsal aktörlerin huzur içinde birbirlerini boğmadan, öldürmeden yaşayacağı, yaşayabileceği bir düzen arzusudur. O arzudan doğar ki bu arzuya kolay gelinmemiş ya da bu aşamaya yüzlerce yıl süren savaşlar katliamlar geçen yüzyılı düşünürsek iki tane büyük dünya savaşı bu bu mücadelenin insan varlığını yok ettiği görüldükçe hukukun anlamı bir arada yaşamanın sıvası olan e, sıvası olabilecek olan bugün için söylüyorum bugünkü dünya için hukukun e, önemi daha anlaşılır olmuş. Onun için Batı demokrasisi e, işte e, hukuku önemseyen, e, hukuku temel e, e, yapı taşı yapan, harcı yapan e, e, siyasi e, yapılar kurmuşlar. Alpabaya gelirsek e, e, e, şimdi. E, Üç kuşak bir avukat ailesi yani babası avukat, kendisi avukat, çocukları avukat, bir sendika avukatı neredeyse birçok konunun ilkini yapmış avukat olarak meslektaşlarımızdan ilk toplu davaların avukatlığını yapmış 68 kuşağı dediğimiz ee, işte dillendirdiğimiz e, gençlik kahramanlarının e, avukatlığını yapmış bir e, meslektaşımız. Sadece avukat olarak değil. İstim e, ve maden iş sendikasının e, avukatlığını yapmış. Yani i̇şçilerin dolayısıyla avukatlığını yapmış. E, sadece bununla eğitilmemiş. Avukatlığın politikayla ilişkisini hukukun doğal olarak muhtemelen görmüş ya da düşünerek e, siyasi bir e, partiye girmiş. Bu partide kademe kademe yükselmiş Türkiye İşçi Partisi ki e, işte e, sol düşüncenin ya da muhalif düşüncenin e, ilk partisi aşağı yukarı, e, Türkiye İşçi Partisi. O partinin içinde kademe kademe çalışmış. E, en sonunda sekreterliğine kadar yükselmiş. E, bu partinin üyesi olduğu için dört buçuk yıl hapis yatmış ee, yani büyük bir bedel ödemiş buna rağmen yüzündeki gülümsemeyi e, kaybetmemiş e işte e, bizim de ilk e, avukat olduğumuzda e, senin de e, bulunduğun Çağdaş Avukatlar grubunun ilk günden bugüne kadar ayrılmadan avukatlarını sürdürmüş e, o grubu e, Avukatlar arasındaki küçük çatışmaların içine girmemiş, herkesin alp harbisi olmayı başarabilmiş e, özel bir insandan bahsediyoruz. Yani e, dolayısıyla böyle bir e, insanın varlığı, e, onu kendi sesinden e, dinlemek, e, demin söylemiştim, kötülüğün egemen olduğu bir dünyada bir umut e, pırıltısı ya da öyle olsun istedik yani böyle bir insanın varlığını bizler biliyoruz ama en azından bir görüntü olarak kendi sesinden kayda geçsin herkes bunları hissesi ya da bu umudu umut hissinin yayılmasına aracı olsun diye böyle bir röportaj öngördük. Ee, Haluk'cum müsaade edersem burada bir şey işaret etmek istiyorum. Bugünün iktidarının bilmesi gerektiği veya bugünün sağ görüşünün veya sağ görüşlü insanların bilmesi açısından şunu söylemek istiyorum. Ee, Alp abi Türkiye İşçi Partisi üyesi olmaktan dolayı 12 Eylül'de 7 küsur yıllık bir cezaya çarptırıldı. Ve o dönemde eee Çağdaş Avukatlar Grubunun 76 77 ile başlayan iktidar döneminin bir arası olduğu Selahattin Sürüftekinay sağ görüşlü bir insan olarak biliniyor ve bu dönemde Alp Abi ile ilgili İstanbul Barosu onun aldığı bu ceza aslında avukatlık la bağdaşmayan bir eylemden kaynaklanmıyor. Bu nedenle avukatlık kanunun beşinci maddesinde şu kadar ceza alan kişi avukatlık baro levhasından silinir e, düzenlemesini aşarak bir karar verdi ve Alpseley'in İstanbul barosundan e, çıkarılamayacağına karar verdi. Sonraki süreçler e, yeniden konuşulabilir ama şimdi sağ görüşlü bir baro yönetiminin bile Avukatı, avukatlık faaliyetini, avukatlık faaliyetinin çerçevesini değerlendirirken verdiği bu karar örnek bir karar olmalıdır. Ve avukatlar için de e, çok önemli bir karardır. Tabii burada daha evvel, Danıştay'dan evvel Şuray Devlet 6. Dairesinin bir kararı da dayanak alındı ama Alp abiyle ilgili böyle bir süreç de var. Bunu da hatırlatmak istedim. Ee, evet e, Halukcu. Şimdi, ee, sanıyorum süremiz az kaldı. Bir, bir geliş dönemde tekrar bunu konuşacağız ama bir son söyleyeceklerimizi bugünkü programa ilişkin aktarırsan sevinirim. Şimdi e, görüşlerinde e, e, sahip çıktığı dediğin evet muhafazakar e, görüşlü arkadaşlarımızın da meslektaşlarımızın da saygı duyduğu e, bir e, avukat Alp Selek. E, bu av, e, Değildiğin konuya bir cümlede de bir katkıda bulunayım. Avukatların e, aldıkları mahkumiyetlerin e, mahkumiyetler sebebiyle meslekten yasaklanması konusu ayrı bir tartışma konusu e, Sülü Tekinay e, muhafazakar diyebileceğimiz çok değerli e, baro başkanımız Profesör Doktor Sülü Tekinay'ın verdiği o karar aslında temel bir şeyi gösteriyor. E, avukatlar ancak mesleğini yapmasını engelleyecek bir cezadan dolayı yasaklanabilir. Yani kırsızlık yapmışsa işte başka bir e, ağır çok ağır suç işlemişse ama bir siyasi e, görüşmeden, e, konuşmadan, siyasi parti üyeliğinden dolayı ceza aldıysa e, bu bu nasıl olabilir? Yani nasıl niye meslekten yasaklıyorsunuz avukat onun mesleği ilgisi nedir? Mesela aynı konu Eren Keskin'le ilgili benim disiplin kurulu başkanı olduğum dönemde de önümüze gelmişti. Biz disiplin kurulu olarak devlet güvenlik mahkemesinin verdiği kararın ki o yine bir düşünce açıklamasına dayanıyordu. Siyasi e, hem mahkemenin niteliğinden dolayı hem de Tekinay'ın bu e, belirttiğin görüşünden dolayı e, meslekten çıkarılmasına neden olmayacağı gerekçesiyle şey vermiştik, dismin konuşulmasına yer olmadığı karar vermiştik. Daha sonra o karar değiştirildi, TBB'de falan o konuya girmeyeceğim. Ama bu önemli bir konu. Yani özellikle her yaptıkları mesleki davranış siyasetle ilişkilendirilebilecek, tutuklanabilecek, bu yüzden mahkum olabilecek meslektaşlarımızın o siyasi görüşleri sebebiyle avukatlıktan yasaklanmaları ikinci ağır bir ceza oluyor. E, buna da değinmiş oldun Tekin ayvası ile ben de ilave etmiş oldum bir cümle. Evet süremiz doldu ama Alp Abi ile ilgili asıl avukat e, e, Alp Selek'le ilgili e, bir başka programda daha konuşacağız. E, hukuk politik olarak sizin Alp ile yaptığınız bu çalışma için e, öncelikle elinize sağlık diyoruz. E, yani meslek adına teşekkür ediyorum. E, katıldığınız için de teşekkür ediyorum Haluk'cum. E, yeni bir hukuk Güvenliği programında görüşmek üzere bütün dinleyicilerimize hoşçakalın diyelim sana ve yayın kaydında emeği geçen Açık Radyo'daki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.